Kendimden aldım. Tabii gitmiştir. Ki sahaptan bahseder, bir işte o ihtiyarı uzattılar. çok esir duşağı Bütün yaban ağlattığı bir kelime oldu. Yani nasıl? Alakleri bilmesinler onlar. Hep birlerdi. Yani evin içi Bütün siyahlar dolar, hala siyahlar dolarca bir kelime konuştu. Müminin birisi dedi. Selam bir tezik. Noksa gelmiş, inalır. Git annem babam araba Yok Yokmuş. Hepsini aramıştım. Ya İmkanını bulamadım. Bulamadım ya lan. Bilmiyorlar. Ne annem veriyor. Benim halim belli olmaz, yavrum. Babam an baba ben askere girince oyunum büküldüğü, hani yavrum diye Böyle bağrına basardım şimdi bir tek kısa oldu yavrum. kardeşten kadın yakın yavrum. Benim daha haberim tartılmadı. Benim halim ne olacağını ben bilemiyorum. Yediler, amca, evi, gayet, akla bal. kestim geldim yarabbim. Sen de buyurursan dedi. Efendim buna ağlayarak. Allah için dostam dost Allah için hiç kardeşin yok mu? Edildi? Allah için evet, kala, kala baktıkça, Allah için kardeşin yok. Hep bütün adamlarla baktık ki Manasa müftüleri gelmiş. Allah'ım sevgili dostlara rıza cöldü. sağında sağında Başka alem canım. Allah cennette cömitsin. Allah için mi, mi, mi, mi, mi dostlar unutmadınız dedi ağlamaya başladı. İşte ben size Allah için dostum demek istedik oldum. Bu sevkâsı dağın. Kalktık bir günümüzün bağına, basırtık, uçaklaşmıyormuşlar. Allah yıllarından ayırmasın. Kardeşlerimize bir şey dedim ki, öyle kaldık. Ümmetim 73-40'ya ayırılacak. 72'si bir ehli 40'ci ehliler. Sahabe-i Kiram çok korktular. Babam bu hadisi okuduk sana ben de çok korkardım. Hasan korkma oğlum dedi. Bizim cemaat o biri çoğalacak. olacak. Ötekiler Aleviler, Rafazılar, Ciberiler, Kadriyül mezhepler, 5. mezhepler. Onlar çok onlar. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinden olanlar kurtulacak. Sahabe yolu dedim bu yol ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giren ve sahabesinin yolundan gidenler kurtulacak, bir yana mahvolacak. Biz çalışıyoruz. Allah taklidimizi takdir etsin. Resulullah yolundan gitmeye, sahabeyi i yolundan gitmeye çalışıyoruz. Bak sahabenin birinden bir örnek vereceğim burada. Efendimiz yazmış, bunu okuyayım. biz Medine'ye hicret edip geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle Sadip ve Rabi arasında kardeşlik tesis etmişti diyor. Abdurrahman bin Avv. Radıyallahu anh. Allah şefazlarına bunun yani. <gülüyor> üzerine Sadip ve Rabi Abdurrahman bin Avv. Ben mal ile Ansar'ın en zenginiyim kardeşim. Sana. Şimdi zengin kardeşler düşünelim de, alabilir yani 100 liras, 1000 liras, kardeşler diyoruz. De Tedavi olsun diyoruz. Bin de bir çıkar. Bin de bir çıkar. Tahir Hocamızın huzurunda bu kadar cemaat vardı, cihaz dağı vardı. Ben orada bir kardeşimizin lisan <gülüyor> muallimi olup da 13 senedir. Maaşını kestiklerinden haber geldim. Böyle kızları pantolonla çıkarmış da, onun yüzünden sen vurcunsun da, bacağını niye açmıyorsun bu kızların? Kızlar da ifade veriyorlar. Hayal ediyoruz ya diyor. Hayal ediyoruz. Biz efendimiz bize muallimimiz demiş diyor, yani bir şeydi. ifadeyi bulamıyorlar. NİĞDE'den Ankara'ya, Ankara'dan diye Bulamıyorlar, mahkemede bir şey bulamıyorlar. pekala demirine alınmıştır, maaşineği yok diyorlar. Bu üç senedir böyle. Yani örnekler vereceğim. İçinden bir tecik kardeşimiz 200 lira belirleri canına soktu, şuna o kardeşe verdiği, hep zengin yani apartmanını güve çıkarmış. Arkadaşlarımızın öyle. Kurban olalım birbirimize. Ya. Canımız kurban olsun ki sahabe yolunun gitmiş olalım. Şeriatça senin malın senin olsun, benim malım benim. Tarikatça benim malım senin olsun, senin malın benim. Hakikatça ne seninki senin ne benimki. Allah'ın bir kefin giyen giyen başka bir şey yoksa. Onun üzerine Saadid bin Rabia, Abdurrahman bin Avfer, ben mal cihetiyle Ansar'ın en zenginiyim kardeşim. <gülüyor> Malımın yarısını sana ayırıyorum. Yani şöyle sınır geldim ben gideceğim hurmalıktan, sen muhacir geldin dedi. Şöyle dik dedi böyle, gidelim şu yanda sen olacak, bu yanda. Sonra bak, paramın yarısı da senin. Sonra bak, bevelerimin yarısıdır sana, Hı. sonra bak, iki kadınımdan hangisini dilersen senin hesabına talak vereceğim, senin hesabına boşayacağım. Ama büyük kadınım iş güzel, küçük güzel diye. Küçük kadınım güzel, yalnız iş bilmez. Bunun hangisini boşayayım? Boşadıktan sonra şeriat müsaade ediyor buna. Boşayacağım. Üç ay, on gün duracak. Hamile çıkmazsa iddeti bitti mi sana nikah edeceğiz, ondan Sen sende kalacak. Bak böyle kayırmışsın. Efendimiz bunu okudu. Hem ağlıyorduk hem ağlıyorduk. yani. Kardeş ne kadar böyle ileriye gitmiş. Tal buna talak vereyim, iddeti geçince anı hani tezevvüz edersin kardeşim dedi. <gülüyor> Rahman ibn, alf, ibn Rabi, Allah' radıyallaha'n Sa'ad Allah ihlini ve malını sana mübarek etsin. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. Var mı kabul etmem bu kadar hedayeyim. Senin aileni boşayıp de ben buna vicdanım, razı değilim. Olmaz bu. Allah kurban olduğum Allah. O haberi bize verir ya. Aslında. İçinde ticaret edip de edilecek bir çarşınız yok mu? Abdurrahman bin Avruf Ansara öyle diyor. Sadip bin Rabia. Bana o pazara delalet ediniz. Bana o pazarı göstereyim. Pazarı gideyim. Sa'di bin Rabia'da Kanyuka kabilesinin çarşısı var dedi. Abdurrahman Rahman i Avf kayyuka gitti satmak üzere peynir, yağ vesair irtesi güne gitti çok geçmedi Abdurrahman radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gitti üzerinde ehli zifafa mahsus gerdek gecesine gi girmeye mahsus bir elbise var. Üzerinde, böyle bir elbiseyle vardı. Zaferen, sahra menizdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evlendin mi diye sordu. Ya, ya Abdurrahman evlendin mi? Evet evlendim diye cevap verdi. Ya Rasulullah evlendim. Allah'la muhacir edin, hiçte paran yoktu. Buraya geldim bak Allah lütfetmiş de evlendin diye keflendin peygamberimiz. Ha, bizim ihvanımızdan kim evlensin? Ben çok keflenirim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi ettiğini sordu. Kime aldınız? O da Ansar'dan bir kadınla evlendim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evlendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden dedi ne kadar da mihir verdiniz? Mihri müeccel, mihri muaccel ne kadar verdiniz buyurdu Abdurrahman da bir çekirdek bir dirheme evlendi diyor bir çekirdek, beş dirhem ağırlığında altın diyedim diye cevap verdi bunun üzerine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a bir koyun kesmek suratıyla olsun belime yapmıyordu bir koyun kes de birime yap bir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 ne kadar israf! Lüzümsüz israf! bizimsiz israf, kanatınız olsun. Yani kamyonlar doluyor. Oturak istiyor, bilmem ne istiyor. Yerde yatmaya kimse tenezzü etmiyor, kavileler. İşte neler, neler, neler, bizim de oraya geldi şimdi. Bunlar sana, buralarda kim bilir, Allah bilir daha. Kaç yüz bin lira, şimdi, ne kadar bin liraysa. Muhacirin hans Akdedilen muahhat hicretin birinci senesinde akdedilmişti. Bu uzun gidiyor Burayı şöyle kapatıyorum. Muhammed Mustafa evet. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldi. O kardeşinin malının yarısını almayıp ailesine tenezzül etmediğinden 40 bin ahça sıf sadaka vermiş. Allah böyle mal vermiş. Evet. Allah'a yemin ederim ki diyor, Abdurrahman bin Avf, şöyle bir avuç kum alsam elime altın olurdu. Evet. Altın olurdu. Muhammed Aleyhisselam'ın duası hürmetine böyle diyor, bereketli bir şeye vuralım. Bu da sırf kardeşime yaptığım güzel muameleden oldu. Onlar bize tek tavuğunu kesti, yedirtti. Biz de onların şeyine tenezzül etmedik. Sahabe toplanmış, bir amirimizi eline geldiler oturdular, ansar. Ya Muhammed, sana oturalar diye selam. Han ne olursun, Muhacir kardeşlerimizle bizim aramızda şu mallarımızı taksitleyin yarısını narmasın yarısı biz mazsun. Ya hamdülillah <gülüyor> olaya inhaledi. Bu ne kardeşlik dostuz ki ya bunu? <gülüyor> Bu ne kadar kardeşlik. Allahımız razı olsun sizden dedi. Ben buna gayr değilim, Gelin onlarla bahçenizi onlar görsün, göz etsin, dibini depsun, sulasın, meyvasını yarı yar yar yesin, belin yarım meyvası sizin olsun, yar meyvası onların olsun, bahçeniz yine sizde dursun dedi. Diyar aslanlar yüzlere gai diyor ki, ha ne olur böyle yar bileşerim. He böyle Sahabe-i kiram böyleydi. Biz yani kardeş ya bir yerde Allah rızası diyorum size, Allah rızası için diyorum, belki zenginimiz ne olur? Haber gönderelim, her memleketin halifesi var, memuru var. Kardeşim mıntıkanızda aç bir ilaç kardeşlerimiz var mı? Zekat bilme devrimiz geldi, en yakın akrabanı vereceksin, en yakın akrabanı da ihlanın. Kurban Zeketiyle olsun, bana kaldırmaya çalışalım. Allah razı olsun diyorum. Böyle en düşünelim. Şu an sohbet için şu siz gelmedenin beni. Şunlarda kitabımız da yeni. Efendimiz'in mektubu atıralım. Difter de öyle dolu. Bu kitapta öyle. Biz şu kağıttan söyleme taş kelime konuşayım inşallah. <gülüyor> bir dakika diyelim. Heşkeşemellikle Ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızla cemiyat ağzalarımız birbiriyle elveda de arttık dediği gün gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyunluğu diyor. O niyetle bir Allahü Akbar. Ya Allah, Allahü Akbar. Kelimesi, net cümle, güzel kusno hat bilen defik eder. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyamızdan ey sahabe Kiran ve ümmetin dünyanızdan bana üç nesne sevdirildi. Sevdim de demiyor sevdirildi. Ben Allah'tan gayriyi sevmezdim ama Allah sevdirdi. Dünyamızdan da demiyor. Ey dünyaya talip olan Dünyayı benim zannedenler, dünya sizin değil Emanettir. içinde oturuyoruz, ne verir? Yarın sual sizden sorulur. Kalacak bebekçilere, kalacak. Dünya dediğimiz şu güzel dul kız Herkesin dostu olur fakat defasız İşte şimdi Tırpa'dan düşersen birimiz gitti. Ne gelmiş, ne gelmiş. Böyle olacağız arkadaşlar. Hepimiz böyle olacağız. Allah imanı kâniden ayırmasın. Allah. Yalnız, dünyanızdan bana üç nesne sevdirildi. Birincisi gökcek kokuyu, gayet güzel kokuyu severim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin cebinde gül yağları bulunsun. Efendimiz ne koku sürülüyorsa o bulunsun. Çünkü dersler otururken seccaden temiz olacak. Gül yağıyla kokulanacaksın. Baizdi de İslami Efendimiz zikre mu ağzını gül suyuyla yıkarmış. <gülüyor> Allah'ım ben mülevves ağızına zikretmeyeyim diye. Gözler yumulu, gözler yumulu kıbleye karşı oturmuş. Boynunu Mevla'ya bükmüş başka kimse. Bir hassas sahane, yani şaka atmadan evvel olursa mütevher çıklama zıklanır. Sünnet-i diyor Efendimiz mutlaka gücü yeten yapsın diyor. Karnını az yer, bir de gıcık akacak olursa, bir de salihler sohbetinde olursa letaifler diye çalışmaya başlar. Bu üç şeyden letaif duramaz, patlamaya başlar. Salihler dedi, ve kurun-u mağs-sadiqin okudur, salihinden murat, kutlu cihanlar. Onun sohbetinde oturmak, rabıtasını yapmak. Yap arkana, yap arkana, ya cezveyi koyduğunda nasıl koyacak da... Yani hava kazında, mankalda duruyor. Durukhan'a durukhan diyor, Efendimiz başlıyor diyor, çip çip çip çip atmaya başlar. Bir daha durursa neyler? Gümbül gümbül gümbül gümbül kaynar. Niye hiç kalıyor bizimle tariflerimiz çalışmıyor? Demek ki kenarına koyuyoruz mangalın rabıdamız az oluyor. Azı yoksa hopladır, bismillah. Onun için, yani Gökçek koku. <gülüyor> Serveri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cismi mis gibi kokuyor zaten. Bütün kokular ondan oldu zaten. Cebeli Sevir Dağı'na girip çıkalı 400 sene kusur oluyor, yeni girmiş çıkmış gibi kokuyor Peygamber Efendimiz. Ya. Anahtımız olsun o haybarım dolaşık yoldan geliyordu. kapı açıldığı zaman otobosun içine bir koku gene bağırmaya başladılar. Daha Medine'ye gel ki 30 kilometre vardı. Gendi büyüyle kokarkana yine güzel koku taşıyordu. Ümmetimizin sünnet olsun diye Öyle olunca sigarana katıyamayız. Tabii ki tabii sigara çünkü şeriattan o vakta yırtar haram. Tabii haram e, hakikatte günah-ı kebair. Hayatın Kebair hayatın manifetler küfür. küfür. Küfür bu günah kebayine esetten küfür değil de nasıl küfür günah kebaye cennete koymazsa yani bir kerahatla hal yaparsa tarikat adamı o da dünya cennetine lezzetine kavuşamaz. İni hareketmiş de. Burka kafası boşanmış çobandan ayrılmış, dışarıya yayılmış gelmiş. Kim bilir kimin etini yedi, kim bilir kimin bostanını yedi. Akşam gelince onun sütünü yemek tarikatta haram. Ötekinden bu bakıdır, bunda haram, şüpheli. Şüphede vakı olan, haramda vakı olur. Bunun için aman iyi dikkat edelim buna. Terefimizde mani olur. Dünyanızdan bana üç desne sevdiğimde, birisi Gökçak Koku. Gayet güzel kokuyu severim. İkincisi ne diyor? Ayşe'yi sıktı. Ay Rabbim bana kendi sevdirdi. Ben sevmedim. Ne dirsem onu ezberlerdim. Hmm. Muhaddis oldu. Ravi oydu. Yani Muhale-i Şerif'i açın bakın. Ne kadar husul, abdest vesair muamelete ait hadis varsa bütün Ayşe'yi sıktı da var demiş tarafından rivayet hani, olunur çok büyük muhaddis. Allah şefaata nâhidesin. Benim gözümün nuru namazda kılındı. Üçüncüsü. üçü sevdim. Yüzlerimin ziyası oldu namaz. Namazı biz yapamıyoruz ki kardeşim. Namazda huzur alabiliyor mu? Ben alamıyorum. Hı. Yalan şey. Aldım geçirdim geriye. Aldım geriye geçirdim. Yani amel imanında oldum ben. En günahkarınız oldum şimdi. İşte yani böyle Şahin Akşibendi Kudüs'e Sirreul Aziz Efendimiz'den Efendim huzurla namazı nasıl kılalım? Abdestli huzurla alın diyor. Ekmeğiniz muhakkak helaldan olsun. Zirre kadar haram şüphesi karışmasın. Zirre kadar ama Hı. haram irtikap etmeyin. Yerken herhalde huzurlu yiyin. Ağzınıza lokmayı alın, Allah, Allah, Allah diye çıkın böyle hatırınızda olsun kalp, kalp Allah'a zikrederek olsun kalp çakı dönmeye başladı mı Allah dediğin yediğin gibi başlar, nur olmayan nur Bizim kardeşlerimizden ders tabi tabir soruyoruz Biz 14 yaşından beri ihbanın dersini sorarız Zamanımızdan beri, babamın gününden beri Allah ver kadın olsun Kardeşlerimizden birisi geldi, ekmek yiyerken, deliğin tarifi tuttu mudur? Lokmam, ben giderken mur oluyor. Böyle nur görünüyor, güneş gibi, nur. Taşlıya gitmekte hacet olmuyor. Nur olursa, Taşlıya gitmek olur mu? Kelamı, dilgahı değil de, e efendim, üstazımızın, e Erenköy'nde Ziya Köşkü'nde, Başak Köşkü'nde, Hacı Eskali Erbil'i, bu kişisi Ravun Aziz Efendimiz'in orada 33 tane misafirdik diyor. Günde misafir bulunurdu. Şahal Efendimiz Efendimiz'in 5'ten bir işten artık kimse yasak. Kalkıp misafir Ali bu kapıyı Allah açtı, Allah ötecek. Ben misafir ettik diyebileceğim. Geliyor başımıza, biliyor. Felaket geliyor ama. Allah açtı, Allah kafadır demiş başta. Mesele yok. Orada diyor müsaade diyor. Kayseri'de kardeşimizin birisi Hacı Mehmet Aksakar. Hüseyin Efendi oğlu. bir hafta durduk diyor. Baş başlaya gitmiyor diyor. Ülendik kendimizden. Biz bilek diyor ki insanat bir musur alalım da içerim. Şu karnımızı boşandıralım diye gittik diyor. Şu oğlu enimiz. Allah. Şıhacı Esad-i Elbili'yi efendimiz Kutbul Ahtam olmuş, o da gavs i -Azam. Oğlu gavs i olarak yetişmiş. Onların hepsinin elemeni de ipimizdiler. Allah şefaatlerine nail etsin. O zaman oldu o zaman da Oğlun diyor, hiç değişmez mi? Suraları yerine vekil kim olacak diye hep sana bakarlardı. Ben Ali olacak demezdim bir beraber olduğuna Allah bildiriyordu Aha diyor. Bizim Kerbela devrim içindir. Kerbela devrimiz ifade hiç yanlış bilme. Sen de ben de bugünlerde Hasan Hüseyin gibi ahirete giriyoruz diyor yani Kerbela devrimiz. Çok da halifemiz olacak diyor. Allah şefaatlarına nail et yaramı. Geçen bir yere söyledim ya, bilmem Konya'ya gitti mi? Babam da hapishanede, Kayseri'de 45 gün hapis. Onların ölümünü duyunca Hatice Eshar Efendi zehirlenmiş. Şıhar Efendi hastalıkları olmuş. Son devrin, son devrin mazlumlarını okursanız, <gülüyor> ben o okudum, böyle biler biler, ne çıkıp taze okusak böyle en kitabında, nasıl hakaret olmuş bu dinimize, ulemamız bir okunda o at bacağı ne şura dayanır mı hiç dayanacak vaziyatı varmışım. derler. derler. duyunca öllere duyacak katibi ve ikinci halife ve yan yanla böyle hamız taht der diyor. Uyku gitmedi yani. Varınçay il Şeryan gitti. Ustazım gitti, halifeler gitti. niye ağlanada? Bun tahtleriyle ölmüş. Boğa ağlamıyorum oğlum ben de kulağım kulağım burnum besahil ağızların düzgün olsa ben de idam olurdum. Bu kurban olmaya layık değerimiz de beni etmiyorlar diye ağlıyormuş pağa da. <Gülüyor> 30 yaşında 32 yaşında kalavoz havuz vardı. Allah şefaatine nail eysin. Belemeni <Gülüyor> e kişi gideceğimiz idejemiz Kirazade İtam müdürü Hacı Abdullah Efendi Yahya'lı üç şık. Fazla hafız, kılavuz hafız, şık Mustafa. Gidecek. Keyfimden diyor böyle, melemede idam olacağım, 30 yaşında ya. Hmm. <gülüyor> Keyfim. Acaba diyor, o ile diyor, şıkhımı bir açıktan görür müyüm ola diyor, diyor. Evet biz Hacı Yasal görmüş gibi inandık, intisab ettik ama gör görürdük biz. Şahal Efendimiz'i ne hey, görür müyüm ola diye, ki, hafız ne oldun sen oğlum? hastalandı mı, bir timlet mi geldi sana bütün... Altı, yüz hapishane varmışmış. Bu üçünün üçün ölüllermiş. Hapishaneye inşad etmişler babam gelip diyor, efendim oraya mele, mele gidecek para yok deyince parayı toplamışlar, vermişler. Ce ee, rahmetlik Fevzi Paşa, Çakmak Paşa hasratları şu efendimize efendimizin intisaplıymışmış. Kokursanız o son devrin mazlumlarını fevzi kılıyoruz diyor derken haber olmuş dur inkılab diye öyle durdu mesela babamın tutakına böyle bir karanlık hal geçirdik yani Allah kimsenin başına vermesin evet. iki tane aile yedi tane çocuk arkadaşlar yedi tane çocuk murtlar gibi ağlıyoruz müdürücük canım yani tesir oraya gibi oldum ya bunlar layık Kanuna aykırı bir yere birikiyorlar, Allah, Allah diyorlar kanuna aykırı, bunlar layıklılar diyor, süper diyor bunlar, bunlar Allah diyor diyor, Böyle devir geliyorlar, develiyi bilen kardeşlerimiz var, hükümet binasını üç tarafa makine kıranıyor, yaşasın cumhuriyet kahvursun kara diyor, babama böyle diyor, o recinin, oğlu böyle deyince babam, Allah seni kahretsin. <gülüyor> o günü uğrahi çerçene çatmamış. <gülüyor> Onun raftan başında yiberik yani Allah. <gülüyor> geliyor diyor. İnce suyum oraya geldik bilenler onu bilir. İnce suyum oraya geliyor diyor. İkimizin namazımız geçiyor yavrum gelin diyor Şüphere İki jandarma var diyor. Ellerimiz bağlı diyor. <gülüyor> bağlı diyor. Oğlum riya olmasın. Yürt sene Çanakkale'de böyle çakmak çaldık, tek namaz geçirmedim dedim. Şimdi namazımızı geçittin mi yavrum? Get hepsini bir hapishanede kılığınızı de diyor. Allah bizi hapis etmeye, idam etmeye karar verdin, hükmettin, takdir ettin ise razıyım. Namazımızı geçirmeye de mi takdir Allah ettin Allah. ya Rabbi demiş ya, babam <gülüyor> namazımız da mı gelsin deyince çeker ah tekrar diyorum şurada diyor ya ki dedi canım buyur Allah'ım der diyor hemen hocam ben onun namazımızı Allah belelerini yükseltiyor diyor namazımızı kıldık diyor orta diyor maalesef diyor diyor diyor evet, diyor hiç birisi gitmemiş mi Mustafa sen misin Şefazda sen misin Şeklou sen misin evet diyor evet. Hökümet bütün ayakta Kayseri, baliyadır ayakta. Yetiştirin bu canileri ya? Yettik diyor arkadaş, vardık diyor. Hepisi ayaktaymış Esret'ten diyor. Sen misin Şeyh Mustafa? Sen misin Şeyh Fazlı? Sen misin Şeyh Kılavuz? Evet efendim, evet. ama şehrimiz yok bizimle. Hökümetin kençesine, altına <gülüyor> girmeyecek miyik zannettin o dişleri? gıcır, gıcır. Hepisinin diyor, yiyebileceklerine kanaatımız olsun, yiyecekler diyor. Yok. Götü bir nazarata attılar diyor, şu pencere de çok burada. Hmm. Üç ayları orucu tutarlar onlar da. Yani yedi senedir. Böyle üç ayları tutarlar. Recep Şah'la tutarlar, Ramazan tarifi tutarlar. hiç içi ekmeği alıp diyor. İki hafız çeynedi, çeynedi. Boğazından geçmiyor diyor. Hafız derinde. ''Oğlum ben emene bil kader eminem yer keder.'' ''Kaderine iman eden keder etmez.'' ''Fatmanın ipliği pazarda belli olur.'' ''Biz takdirimize razı değil miyiz?'' ''Yarin huzuri ilahiye böyle dikilmeyecek ve ''Reisi Cumhur'dan beraberine Allah bizi böyle dikmeyecek mi?'' ''Dikecek.'' ''Sizi kulum nevi bu kadar rezil ettiler.'' ''Demeyecek mi Allah?'' ''Diyecek.'' ''Ya Rabbi biz seni Allah'' Allah, Allah, Allah diye zikrederdik de onun için ya Rabbi <gülüyor> Şu evi seçiyorum, bak böyle yol başında, pencereleri bahçeye diye. Bu, bu düşünceyle. Yani penceresi bahçeye bir tehlikeye maruz olmayalım diye. Hı -hı. Neyin için? Bara gidenler var. Yani gidenler, kahveye gidenler, kazunaya gidenler, hele fenalığa gidenler, üstesine de biz yasa kardeşim bizi kabul elhamdülillah. Şimdi Allah razı bizden inşallah. Bir <gülüyor> daha böyle yetliğime uğradınız niye ilettinizse babam bunları teselli edince Fatma'nın gibi bir pazarda olur Allah'ın takdirine razı değil miyim? Sıkıla havuzla düğmeye başlar diyor. Biz de yerim, biraz diyor. Yatacağız diyor. İmkanı yok. Yatarsa gülürük <gülüyor> Soğukta. Hep güzel uğra geçirdik. Bir yorgan almış, fazla üstümüz hiçimiz diyor kafamızı ona giydik. Onun içinde de salat-ı nariye okuyalım. Bir hatim edelim. Allahü fesalli salaten. Kamileten ve sellim selamen tahamen ala seyyidina Muhammedin illezi ten halli bihil vukatu ve ten Batuğrabı'nın havai, baten albi'nin ragayb, ve hoşunun havatım, ve üstes çal gnamın bibti kelim, ve alari ve safi, fi kulli lemhatin, ve nefesim fi adedi klli malumunlar, defa vuxunursa, eten müşkin, olmuş durumda Bunu okuyalım diyor, başladık diyor. Şafak atmadan bitir hatimi diyor. Uymen ki o, şafak Özüm böyle bir ıvızlanınca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kırat üzerinde geldi diyor. Selam etsiniz diyor, selam Diye demeyeceğim, sırrımı saklayacağım olmadı diyor. Havuzlar keflensin diyor. Diyor, tepşit ederim. Muhammed Aleyhisselam geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, yani uyumadım iyice diyor. Beyler nevmi belli yaksa, uyanırla uyku arası hemen. Diğeri girdi, selama tekme istediler. Hiç müteasır olmaya. Girdi, ifade verilir. 45 günden sonra böyle koyarlar. Sonra da bere tuttular. Onlara diyor, Allah seni diyeceğim, bu İslam dininin başından geçenleri, yani anlatma, bizim başımızdan geçeni anlatsak, bakar ağla yok, dayanacak vaziyeti yok bu işe. Evimizde hapis sık Allah.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 ben suyu edeb etmiş olurum, oradan ayrıldı diyor bizim damat. İki gözünden diyor, böyle yaş geliyor, sakarının arasından dökülüyor. Memlekete teşrif etti. Bütün millet yiyeceği, Tahir Hoca'yı yiyecekler, çıklar. <gülüyor> ben biliyorum, Halk Partisi'nin <gülüyor> ilk odurmuşundan birisi, vağızına böyle açmış, Tahir Hoca'yı böyle yiyecek keyinde. yani yayarlar, evimize teşrif etti. Bir lokmamızı yedi, hep eğleneşin iki saat sürmedi. İki saat çağız bizim evde. Kendine kadar uzladım geriye, eve döndü müdü. Hemşireniz, kızımız, oğlumuz, gelinimiz hepsine vardım ki secdede gördüm böyle. Bizim evimize bir misafir, Allah'a, bulamadım, <gülüyor> Tahir Hoca'yı göndermiş dedi. Ben vardım, kapandım. Şükrellillah, secde etmek lazım. Yani evime Allah'ın bir dostu gelsin de bu ev sahibi secdeyip etmesin, Allah doğru değil diyor. Bu senin diyor evinde bir salayet değil. Allah gönderiyor yahu. Ne akraba, ne amuca oğlu, ne teyze oğlu, ne hala oğlu, ne kimse hiç akraba değil. Şu ev yani tahsil ediyoruz. gibi iniyoruz içine. Allah yendiğimiz evden de, gelen cemaattan da, bütün ihmanımızdan da razı ol Ya Rabbi'yim. <Sülüş> <Sülüş> <Sülüş> <Sülüş> <Sül> Namaz gözümün ziyası buyurdu Fehamet'in namazı. Namazı kılmak için huzur mu istiyorduk? Evet. Şahin şey Akşibend Efendimiz ekmeğinizi bir el aldan kazanalım. Helal etmeyi huzurla yiyin. Huzurla yiyin. Bir de abdestinizi huzurla alın. Hem ile aldığın abdest ağzasına tevbe edin. Ettiğiniz günahlara namazda hazır bulunduğunu bilin de tekbili tahrim denler ona. Hiçbir şey kendine haram oluruz. Allah! Şöyleymiş büyüklerin tarifi, haber Elmin Elimin dışıyla dünya mı, o dükkanı ama. mı, bir şeyimi geriye attım ya Rabbi huzurunda allah Ekber el-ihsan ente abudallah ke enneke teravu fe illemtekün teravu fe innehu yara'ken Allah'ı görür gibi ibadet edin diyor. Siz Allah'ı görmüyorsanız Allah sizi görüyor gibi Allah seni görüyor gibi bunun da bir bak ayağın üstünde duramayın yıkılıyor insan. Yani Allah seni görüyor gibi huzuran böyle bu namazı böyle kılarsanız huzur dümleği yeristinizse Kılavuz safızı o ismi çok geçti rahmetliyin namazdan zorundan boşandırır. Namazdan aldığı zevkten müminin namazları miraç olacak. Miraç peygamberimiz miraç gibi? E ne bizi ki miraç gibi olmuyor da lezzetsiz geçiyor. Ne abdestimiz abdest, ne yediğimiz yedi, yeme. Ne huzurumuz huzur, ne yerkena huzurla yiyor. Karnımızı tık kap kasa dolduruyoruz, yani, yani şiddetli tarafına gidelim, Bu tesir yapar insana, onun için böyle olursa hem böyle namazdan böyle olursa de olmaz diyor. Olmaz Allah rızası için. böyle devam edelim inşaAllah-u Teala. Bismillah. Ağzımı sıksın buraya, Allah'ım seyirler, kusura kalma İkincisine geçiyorum. <gülüyor> İplerinizden tükenenlere düzeldi. <gülüyor> Sallam Efendimiz, Efendimiz Allah şefaatine nail etsin. Üç şey sevdikten sonra وَقَالَهَ بِبِكِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلْهِ حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ en nazaru bi rasulillah yatakuna inde tahtir rasulillah wa nefa wa nefaqa ala rasulillah siddikun tub vechir em bekir an dedi rasul rasulullah yercek söyledi Ben onun sevdiğini tam seven ondan başka üç şeyi de ben seviyorum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 cihattan geldi diyor. Hasan, Hüseyin Efendimiz de hastaydı. Hasta. Geliverince kapıya Fatma Taziye Hatemiz ellerini yüterler. Hoş geldiniz diiller, Kızını Allah da hakkalar. Çocuklar nerede? Dedi? Çocuklar yatıyor. Ne olmuşlar dedi? Hastalar biraz. Baktı çıkadı bir hastalık yok dedi. San çocuklar açtı. Doğru söyle ya Fatıma, çocuklar. Üç gün tam yemediler. Dün uykusum görmediler. Hiç yemedi, demediler. Böyle sabırlı Fatıma. Var taşlardan bir daş getir. Sarayım Dem üstüne. Hiç kimse halim bilmesin. Sallanmasın bir Fatıma. Hırkan da vardır gırt yama. Evim de çok çektince falan. Sana sorarsa Mustafa gitme şikayet Fatıma. Sen canların cananısın. Hanımların sultanısın. Sen bir Muhammed kızısın. Eyle şefaat Fatıma. Allah şefaatlerine evet, evet. nailisin. Böyle açık kaldılar. Yedim Muhammed aleyhissalatü vesselam. yanınız bir şey var mı? Hiç evde. Hatırıma geldi. Altı akça vardı. Menakibi Çağrı'ya da görmüştüm, altı akça çıkardım geliyordu, bir adam bir adamın saçından tutmuş, şaşıta sürüyor, kopuştu vardı, niye sürüyorum Altı akça borcu var dedi, bir ay geçti gününde vermedi, götürüyorum mahkemeye, sürüyorum dedi. Hani oğlum dedi, bir ay daha misali, dedi. canım feda olsun sana dedi. Öyle öndüş para verenler Allah on sekiz sevap verir, sadaka verenlere on sevap verir. Çünkü sadaka almaya alışmış el olsa yine ister. Gündüş para isteyen yok da onun için ister. Yirmi olacağı diye geriye alacağı için on sekiz sevap olur. İstikrar çok büyük sevap dedi. Yani Gel bir ay daha müsaade o kadar sevap. Hayır ya Ali kalk, yani hiç imkanım yok. Herkesin yılları, çocuklar, aç çocuklarının o nefakasını, altı ahçayı o borçluların elinden koydum dedi, Al, geriye döndü. Çocuklar bir şey getiriyor sevgisiyle kopuşarak geldiler, Hazreti Ali'nin dedi, borçluğunu. Ya, ya Ali, çocuklar çok üzdün dedi. Ne yaptın parayı da böyle boş geldim. Böyle, böyle, böyle oldu. Bir boşluğu kurtardım. Allah bize yeter, kefildir, en mı al Allah. Öldürmez, süründürür ya, dedi. öldürmez, korkmaz dedi. Bir rızık kapısı açar inşallah dedi. İyi etmişsin sen verdiğine oraya dedi. Çok müteessir. Ne kadar müteessir olursan ol. Muhammed'i gördüm sallallahu aleyhi ve Hiç müteessirlik kalmaz. Bir de baktın mı karnın doyar, aclığını bilmem böyle. Çok mucize var yüzünde ne? Çünkü yüzünden ay güneş oldu ana. Ayşe annemizin dizinde yatıyordu, aya bakıyor. peygamberimize bakıyor, yeniden aya baktım, ay kapkara oluyor. Ağladığı zaman böyle yüzüne dökülüyor. Ne bu yüzüne dökülen, ne ağlıyorsun ya Ayşe? Uykudan uyandırdın beni, ya Muhammed Sen aya bakıyorum, sana bakıyorum, ay kararıyor. acı ederim sana. Sayın güneşin ziyası Muhammed'in yüzünden alındı. Benim ilk yüzümü görse bütün insan ölür dedi böyle. Dayanamazdı. Bunların ters yüzüm görünen daha dönünür Peygamber'im. Hiç misli bulunmayan bir Sultan Allah' ya Rabbi burada görünemedim. Zamanında Sahabe sahabesi olamadık. Mahşer'de beraber etti ya Rabbi. Sancağı saadeti beraber etti ya Rabbi. Firdevs-i ala cennetine çekildiği zaman çekildiği zaman buyurun kardeşler peygamberimize ziyarete gidelim dediğimiz zaman Ya Rabbi hiçbir ferdi seçme bizden ya seçme beraber devatına varalım Asiye annemiz, Meryem annemizin düğünleri olacak devat kartlarımız gelsin her cennete gelecek buyurun diye bardakımızı buyurun Ümmet asabım kuyurdu ben. size aşık diyor. Aşığım ben. Ümmetim. Ümmetim, ümmeti, ümmeti. Kızım Fatma istemem, ya Rabb'i diyor huzur. Ümmetim isterim böyle bir peygamberin ümmeti elhamdülillah. Niye ağlanım diyor? da yüzünü göremeyenler olur mu diye ağlanım. E, göremeyenler olacak. Hı. dedi. Estağfurullah bismillah. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمال قال ربي لما حشرتني يا عامر فاقط في بصيره قال لك كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم benim zikrimden iğrazi ayrılırsa namazından, imdinden, ibadetten, Allah Allah Allah demeden kim ayrılırsa eyninle maisheten tanken maishetini dar halkadırın dünyada çok veririm de gözü dar olur. Yani tam doymaz. Tı min ayından olur bu. Tığın karnı boş, mimin karnı boş. Ayının ağzı açık olduğu için doymaz hiç. Hiç doymaz. Yani İki şey doymuyormuş, iki şey. Birisi cehennem. Elmin mezit sayhasıyla çığırıyor. Ya Rabbi doymuyorum, gavruları at daha üstüne zanim. At, bir de nefis doymuyormuş içeride, tamak. Ver ya Rabbi, o mağaza bana yetmez. Bir daha ver, bir daha ver. Yüzünü verse yine doymaz. doymaz. El kanaatü ke ken zülla yakla. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat, kalk olduğu için olan iki noktası kapın boşluğunu dolduruyor. Kanaatlı olan kimse bir şeyle olmasa Allah'ım yerine şükür hocam diyor. Her şeyim var benim diyor. <gülüyor> Allah bize kanaat verir ya Rabbi. Veriyor musun? Ve men ağrı Estağfirullah. Ve men ağrıza anzi kıyife inne lehum ma'işetendanken ben ahşuruhu yümmel kıyameti ama kabirini dal halkı derim. Bazı müfesliğine göre rüzlerini de yağma halkı derim gözü kör olur, ne peygamberi görür, ne cenneti görür. Hiçbir şey göremez. Dolanarak diyor ki orada mahşer yerinde. <gülüyor> Kale, Rabbim lima haşer tanıyama taat küntü basıra. Kale ya Rabbi lima haşer tanıyama beni niye kör halk ya Rabbi? Kale Rabbim lima haşer tanıyama taat küntü basıra. Kalbimdense ben görürdüm yada diyor. Görmezdim oğlum diyor. Ale kebe anike etet ke ayatuna <gülüyor> ve Allah'a ibadet itaat edenleri gördüğün zaman camiye cemaate gidenleri görmeseden gelirdin değil diyor. Hiç <gülüyor> kaldırmazdın görmedin sen diyor. Hakikatı görmedin. Ve la qazrahna cehennemek kiban minel cin ve el insi la Bilehem a'zulu la yusrinun biha. Bilehem atanu la yasmaun biha. ilaika kel anam bel hudal. Velayka hum qatinun Allah. Onlara kalp kalbi ama hakkı düşünmezler. Cehenneme dolacaklar anoraya. Laqazara'na li cehennemet kesira min el cin ve Insandan çok kimse cehenneme gidecek diyor Allah. Onlara kalp verdin ama hakkı onu olan kalbin. İslah edemediler kalplerini. Efendimiz kalbi anca diyor zikrullah. İslah eder zikrullah şifa ulkulüb. Allah Allah Allah Allah <gülüyor> Allah elebi zikrullah <gülüyor> tatmain ulkulüb. Kalbin mutmain nulana kadar zikredilecek. Yani emmarede gidecek, levvamede gidecek, mühime de gidecek. Mutmain gidecek? Zikir. Çok anlarım zikrimizi. Efendi'ye yani, danışalım oranın memuruna, halifesine danışalım, danışalım, çoğaldalım. Ben diyor askerdeyken diyor Efendimiz, beş bin dilimle zikrederdim diyor. Askerdeyken evvelensem üstüme alırdım diyor. Bizim ihlanlar çok gelinecek diyor. Acık verip çok geliyor efendim ya. Allah'ın rızası çok zikredelim Rabbimiz, çok düşünelim inşallah. Oooo! Fe inne lehû maîşetallâh kemel ahtlû yoban kıyametevâ. Bitmiş buralar. E, Sıddık-ı Azam Efendimiz diyor ki, ya Muhammed ben de üç şeyi severdim. Üç şey senin yüzüne bakmayı kadar uzun gitti oran. sana malımı harc etmeyi sevdim. Senin yolunda mal harc etmeyi o küleler neler iman edenleri iman edenleri onları satın alıp azat ver. İçinde biliriz. Bilal'e kardeşi. Öteki kadınlar iyi küle ve cariyelerden iman edenlere azap ediyorlardı, biliyordunuz, biliyoruz Yani Bilal-i Habeşi'nin ağası, Bilal-i Habeşi'nin göçüne taş koydu, devrimen taşları gibi taşlar koydu. Altından, ya vahiy, ya vahiy, dön kurtarayım, yediğim taşı. Ondan dönmem, canım bu taşın altında çıksın diyordu. <gülüyor> çıksın, Peygamberimiz oradan geçermiş. Ya beni öldürüyorlar, sen o vahiy, vahidi bırakma, vahidi ölürsen öyle ölüyor, ona gücüm yetmez başında silahlı, silahlı, azmantı kafirler var, yarattan gelmiş tükene, sıddığı kalsamın tükene, <gülüyor> mübarek gözlerimizden yaş tükerek geldiğiniz bir hadisem var ya Muhammed o benim sevgilim simsiyah, kara kiraz gibi, kara üzüm gibi tatlı olan hmm. Bilal-ı daşın altında öldürüyorlar dedi. Kapıştı, gitti hemen var dedi. Arkadaş Niye istiyorsunuz bundan ya? Allah dediğin için, biz de siz, sizin cinsinizden köle vereyim, onu vereyim, kırk bin ahçe vereyim. Şunu vereyim, ne olur bana dedi. Peki iyi derler, taşı kalktı, altından kurtardı, aldı geldi. ''Buyur ya Muhammed, sana hiva ettim.'' Dedi. ''Ben kölelikte tutmam bu zaten.'' Peygamberimiz bu ezan olsun dedi. Sesi çok meşhur, 6 saatlik yerde kitap mubalaka gitmiyorsa, 6 saatlik yerde sesi duyuluyordu. ''Hoca biz taaccüb etmiyoruz efendim.'' Muhammed aleyhisselam miraca giderken, ta siddetin müntehada ayak sesi duyuyordu. ''Bu neydi dedi ya Cibril. ''İnsan ayak sesi geliyor. Bilal-i Habeşi'nin ayağının sesi dedi, sabah ezan okumaya geliyor da o geliyor. <gülüyor> ne bu keramet diye bunda dedi, hiç abdestsiz gezmez, her abdestte de ikinci kez namaz kılar dedi. O Sıddık-ı Azam'ın da dedi, e, azatlısı olduğu için Allah onu çok seviyor dedi. Onun için ayağının sesi ta semavete duyuluyor dedi. Allah şefaatine ne Bu mi oldu? O Sıddık-ı <gülüyor> böyle en büyük tüccar bir hırkanın içinde kalmıştı, biliyor musun? Bir hırkanın içinde kaldı. Ona da bir cıvlak geldi, dedi ki bana bir elbise ver, kubanım alayım dedi. Onu da ona verdi, kıl şeyle, kıl çunla kendini bastırdık. esir kazdı, orada namaz kılıyordu. Peygamberimiz iki gömlek olan, birisi Sıddık'a gömlek verirse cennette refiğim olsun. Bütün Medine derdest ettiler, İki gömlekte bulunmadı. Allah'a şükürler. Allah'a şükür. Çok şükür Yarabbi. Verdiğin nimetlere çok şükür Yarabbi. Verdiğin nimetlere çok şükür Yarabbi. Böyle hayat geçirdiler. Yara açık, yara doktu. Bu din açlığa sabreyleyip karnını bağlardı. Taşlar koyup böğrüne gürmüş idi mi? Peygamberimizin karnından yedi tane taş çıktı böyle. Delilerinin altına. Dağlar zeheb olur ben ümmetin arzıyla da almaz anlardan ol ali kılıp himemi dedi ben istemiyorum istemiyorum dağlar istemiyorum ümmetim istiyor Bu açlıkla ümmetime şefaat edeceğim yemin sünnetini tutmadım anınla gecelerin ihya ederken şişüp şey vaidir kademi o bereket aşağıdan çekiyor yeter ya muak Dayanamadım ya Muhammed, ayağa. Ayşe annemiz acıldı ya Muhammed, ne olursun ya. Şöyle gelecek istirahat da yine kalan ayrılamıyorum. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya şey Allah, ım. Allah ım. Bir kul olmayayım mı? Allah'ımız bir kul olmayayım mı ben dedim. Senin ölün son satı olmuş yani günahın yok, suçun yok, hiçbir şey yok. ...bana peygamberlik vermiş, ne kadar ümmet vermiş. Ben bile şu kadar kardeş geldiğine başıma... ...sevinçimden kendimi bak nasıl şaşırıyorum. Bir şey o kadar rahatsızlığı, zamanında zamanını hep unutturdu. Allah bana şunlarla kardeş etti diye seviniyorum. Peygamberin ümmeti lepalep dünyayı uleması... ...mutbul ahtapları 24 bin sahabe... başında çevrilen 24 bin sahabenin Muhammed'i ve insanın cinli Muhammed'i ahir vakta kadar gelen bütün ümmeti Muhammed'in Muhammed'i o nasıl sevilmez nasıl namazlar var öyle boşandıramazdı Amerika kıssisi kıssisi Peygamber bu sözü söylerken dağlar zehep olu ben ümmetin arzı eledi o altın olan dağları gidelim işledelim mucizesi onu o dedi Bizim buranın adamı bilmiyorum ama Amarika biliyor. Gittiler şimdi Arabustan'da oraları işle diyorlar, Altın çıkıyor. Kütle kütle altın çıkıyor. Anladık değil mi efendim? <gülüyor> Allah'ımız. Allah'ımız şefaatlerine. Allah'a şefaatlerine. Benim diyor benim diyor malın Muhammed yolunda kurban olsun ben ona malımı harc etme ile sevinirim. Bana bu sevdirildi Üçüncüsünü de söyleyeyim. Sana nasıl olan Kur'an'ı okumak ve ona uymayı severim. Hem Kur'an'ı okumayı severim. Ya Muhammed diyor. Hem ona her genişetine uymayı severim. Hazreti Muhammed bize anlat diyor Ayşe annemize. Geliyorlar. Anlat bize nasıl idi? Kur'an'ı kerim'i şey okumadınız mı? diyor Okuduk. Manasını anladınız mı? Anladık. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Muhammed olur. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim onu vasıveriyor. Yani ne, ne diyeyim, çok şeyimiz mevzumuz, Hazreti Omar radıyallahu anh, Envekir doğru diyor. Ama da üç şey sevdirildi. Acele edeyim buraları. İyilikle emretmeyi seviyorum. Kötülükten nehyetmeyi seviyorum. Ve, e, ve eski kaftan giymeyi seviyorum. Eski kaftan. Birisine olsun, misal vermeden hoşlanırım, Mevlana'mız misalcı, bu ledünne ilimdir misal, onun için pek tatlı gelir insana. Valisinin birisi memlekette bir hükümet dahilesi yapacakmış, şurayı istimlak edeceğiz demiş, bir Yahudi'nin evi geliyormuş. Yahudi ağlamış demiş, on bir tane bile çocuğum var, hayram gel bizi çıkarma bunu, hıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Haydi, evden boşanın, bir hafta bekleyeceğiz, ondan sonra çıkacaksın şimdi. Ailesi demiş ki, git Omarul Fari'ye şikayet et Hazreti Ömer'e, o padişah şimdi demiş, yani dört köşe yedi iklimin padişahı o, Omarul Fare, git vurma demiş, ona şikayet sen. Peki demiş, Orat demiş, gitmiş hanımı deyince, gide gide Yahudi varmış, medine bulmuş, Demiş, nerede Umurul Fahri'nin dairesi? Nerede? Şu yana gitti demişler. Dairesi ne? Yok canım. Öyle, şu yana, ova niye mi gitti padişah gibi zannedermiş? Varmış bir tarafı açık, bir kerpiş kafas kafasının altında bir kerpiş, bir de hasır var. Eski yedi yerinden keçeyle ile, sahtiyen yamalı bir adam yatıyor orada. Onu oyandırmış, Umurul Fahri'yi görmedin mi demiş. Bu yanına gitmiş. Ne diyeceksin oğlum demiş. Ben filan yerdeyim demiş. Yahudiyim demiş. Evimi yıkıyorlar demiş. O Hazreti onlara onu şekva edeceğim. Demiş. Şuradan bir kürek koyun kürek kemiği getir şuradan Getirmiş üstüne yazmış. Ya Abdullah. Hasmın Yahudi'yi ikna ettin ise ettin. İkmedin sen. Gel gel gel diyor. Gel gel soruma. Sen Umar'ın hal mısın yani? Al gemiyi götür, Umar oku diyor. Kağıt yok, gemiyi bildik, getir, götür. Hiç hesabı almamış, kaç yerinden yamalıklı. Bizim mali nere, bu nere demiş. Olmaz ya var götüren. Birleri götürdüm, mezarlığın kenarına atmış gemiyi. Sucular gelmiş kadına, nereden gelin demişler. Böyle böyle, de gemi geldi. Yazda Allah belanı versin hazret Ömer'in o yazısını götür ya bir gemik, seni yormaz ya işe yaramazsa orada at. Kulunca kafan parçalar diyor bu Baba götür diyor sana. Yeniden görmüş, gemini almış, iletmiş. Gemik gelince Yahudi'nin ailesi... Allah Allah. Aile biliyormuş, kendi bilmiyormuş öpüp öpü yüzüne. Yarın git erkanı devlet topla mı valinin başına demiş gemiyi şöyle göster, en geriden görsün, böyle demiş. Ne edeceğim? Bak sen demiş. Gemiyi götürmüş, böyle gösteriyor. Gözü ilişmiş ki, o farin farinin yağısı var üstünde. Şu geminin sahibini getirin bana. Devece, öldürece saniye de. Getirmişler. Gemi olmuş, okumuş ki, hasmını ikna ettinse ise, ettin, etmedin derhal gel diyor. Mübarek sarığını vali çıkarmış, boğazına kendi boğazına takmış. Beni yani köpek gibi şurada ne kadar sürürsen sürür, Omarul Fari'yi huzuruna götürme ben Allah aşkına. Onun adaleti karşısında beni iletme. Allah şefattına ne etti ya Böyle adil onlar, böyle adillerdir. Yani bir şey söylemeyince gidemedim, ondan sonra Yahudi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülhü Resulü ailesine iman etti, çocuklara da iman etti evlerde yıkılmadı razim diye bir mektup yazalım mektup yazıldı razı etti beni validen bir sıç kalmadı kurtuldular böyle neler var bunun gibi ya ancak serimize bu isabet etti Hazreti Osman radıyallahu anh onlar olur, Farid. Doğru söyledi. Ben de şey, onun sevdiklerini severim ya ayrı olarak da şunları seviyorum dedi. Acıları doyurmayı, acıkanları doyurmayı, susuzları kandırmayı, cıblakları giydirmeyi, uryanları giydirmeyi. Ben de. Bir kimse bir urayan yetim giydirecek olursa üstünü ürttün mü Allah da yarın huzurunda bunun kusurlarını ümumen sert ettim. Yani sert tarihinde sert diyor. Şurada aç doyurmayı deyince büyük misallar geliyor. Bir tecih diyeyim severim çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönünde birisi duvarı tutaraktan geliyor. Ansar'dan birisi dedi nereye böyle camiye geliyor? Başın dönüyor da mı, duvarı tutuyor Niye tutuyor mu? Yani bir rahatsızım da öyle. Rahatsız olduğu halde camiye gidiyor. Duvarı tutar tutar, Allah'ın seversen doğru söyler. Başın acılıktan mı dönüyor, başka şey der mi? Allah'ın ismini attın, demeyeceğim. Üç gündür bir şey yemedim, bir şey yemedim. Yok, rızık yok. Opuş diye evine gitti. Bir misafir getirdim. Devat etti, bize gider mi Haşım. Giderim, bir misafir getiriyorum, hanım dedi, yiyecek var mı? Bir kişiyi yiyese doyacak kadar yemek var, başka yok, hmm. yok dedi. Ementu şarkında yazıyor, okumuştum, Ali Ramazan gibiyken okumuştum, hatırıma gelmeyeceğim. Hanım dedi, sen yeme, ben de yemeğim, lambamızın, ilik merimizin, o zaman yani ilik bana içeriye çek suyusun, karılırım ama sen aldırma, cümle, ona bildirmeyelim dedi. Çocuğumuzu da uyut dedi. O yalnız bir insan doyacak kadar yemeği uyuyorsun dedi. Akşam kolundan tuttu, getirdi, oturdular.